Aforizmalar, Nuriye Akman, duman, ateşin çocuğudur. Dinlemez anayı, babayı, bacayı tıkasalar, kapı altlarından sızar. Pencere perbazından, duvar çatlağından, ten hücresinden. Bazı ateşler tonlarca toprak atsan üstüne sönmez. Bazı emirlerin gücü demiri kesmeye yetmez. Ok yaydan çıkınca ondan daha hızlı koşup geri alamazsın. Sarf edilmiş sözler hep ıslaktır. İpe serip kurutamazsın. Güneşi vaktinden önce batıramaz, akacak kanı damarda bekletemezsin. Ulumak kurda yakışır, kervana ise yürümek. Evet, suları tersine akıtabilirsin ama bir süreliğine. Yorulur sonra dalgalar. Bendine sığmayıp taşar. Evet, yalanlara inandırabilirsin ama bir süreliğine. Sonra onlar benekli yüzlerinden utanır, teselliyi gerçeğin kucağında ararlar. Evet, ilvizyon yaratabilirsin. Ama bir süreliğine. İmajının sopasıyla dövülürsün sonra. Saklanabilirsin. Evet ama bir süreliğine. Sonra bulunmak istersen de gizlenin. Sıkılmıştır karanlıkta. Arınç, gökçe katışması, surda açılan bir delik sadece. Hani zindana sızan İnce ışık süzmesi, tozları havalandıran. Mapus içeriden, gardiyan dışarıdan deliği büyütecek, el mecbur. Korku, eceli korkutamaz. Hesabı ödenmeyen yemek, mideye oturur. Kusulmazsa, zehirler bünyeyi. Evini çöplük yapmakta serbestsin. Öyleyse, havaya uçmayı bekleyeceksin. Bir gözünü kapayabilirsin. Burnunun bir deliğini, kulağının tekini. Öyleyse dengen bozulacak. Yapalayacaksın. Zerre iyiliğin ödülü var. Ama zerre kötülüğün de cezası. Kol kırılır, yen içinde kalırsa çürür etlerle kemikler. Kangren olursun kesmezsen. Dereyi geçerken atı değiştiremezsin doğru. Lakin fazla yükü boşaltmazsan tökezler bineyin. Düşer boğulursun. Altın bir zincirsen zayıf halkaların kadardır gücün. Önce tamir et onları sonra as boynumuza. Kazdığı kuyuya düşmeyen intikamcı nerede görülmüş? Özenle büyütülen nefret kimin lambalarını söndürmemiş? Taraflar söz vermiş, ateşe benzin dökmeyecekmiş. Tartışma devam ederse disiplin kurulu işletilecekmiş. Bilmediğiniz bir şeyi mi soracaksınız kurulda? Demek tek ses, tek nefes olmak önemli. Hakikat önemsiz. Kalkınmanın adaleti nerede peki? Nerede? Adalet kalkındırmaca, demek bizimkilerin yaramazlığında susalım, fenerleri kedilerin gözlerine tutalım. Düzeneye dokunmayanlar bin yaşasın demek. Başkanlık gelirse tüm engeller kalkacak ve muasır medeniyete koşacakmıştır ki. Dediğim dedikçilikten daha büyük engel var sanki. Nefs adem kılınmış da başkanlığın fıstığıki yeşilik yeşili kalmış sanki. Çocuklar ve kadınlar kesilip biçilmiyor sanki. Arsızlık papat yakalığında diz boyu yükselmiyor sanki. Musuzluğunuzla zehirlemiyorsunuz bizi sanki. Hayat bahanelerden ibaret sanki. Ah almaktan korksaydınız keşke. Seçimde kaybetmekten daha fazla korksaydınız. Akıl başta olmalıydı topukta değil. Çatladı nasır tuttu işte. Hırsla doldurmasaydınız çeyiz sandığınızı. Yeminize yabancılaşmasaydınız keşke. Kuyumcu titizliğiyle dökülseydi sözler ağzınızdan, broş niyetine yakamıza taksaydık. Kalbinizi buz kovasına atmasaydınız. Her zerriniz politikacı olmasaydı. Birkaç zerreyi boş bıraksaydınız. Başa gelenin tüm suçu başka başlarda mıdır? Başkaları mı zorlar bizi aptallığa, güce muhtaçlık değerli mi kılıyor kirli şeyleri? Kral fedaileri daha mı şanslıdır doğrucu davutlardan? Boylarıyla beraber ömürleri de uzar mı? Onur dağların eteklerine mi yağar? Yoksa zirvelere mi? Peki ya geniş eteklerin görünmez zirveleri? Daracık zirvelerde dalgalanan yalnızlık bayrakları? Sonu yok hayatın. Biter de kurtuluruz diye sevinmesin kimse. Ve korkmasın yolda kalmaktan. Çıkan iner, düşen kalkar. Can çıkar, Gidip başka bir can bulur. İşte böyle. Bir krizden ötekine seke seke. Bir zaferden diğerine kırk dökük. Dibi yok bu toprağın. Yok göklerin çatıları. Kutular var. Kasalar, fişler ve parseller. Sahtesiyle değiştirilen öz hakiki darbeler. Bir de yoksul sofralar, damgalanmış alınlar var. Saymazsak bombaları, copu ve gazı, Unutursak, katırların hakkını müşteriye çürük çarık vermeyin diyoruz da. Oh my God, bu ne güzel sensin.